Musa Aleyhisselam'a Kardeşi Harun ile birlikte Firavun'a gitmelerini emrettiğini Ve Allah'ı anmakta ve hatırlamakta Hiçbir şekilde Gaflete düşmemelerini Allah'ı ...anmadıkları boş bir zamanlarının... ...olmaması icap ettiğini... ...belirtiyor. Buradan da anlıyoruz ki... ...Allah'ın emirlerini hakkıyla ifa edebilmenin... ...en önemli destekleyicisi... ...Allah'ı hatırdan çıkarmamaktır. O işi Allah için yaptığını yapmakta olduğunu kalbinden, zihninden, hatırından gidermemektir. Nideki Cenab-ı Allah Bakara suresinde de biz insanları birçok hususlarla imtihan edeceğini belirtmeden önce bizlere ve esta'inu bis sabri ve salih diye sabırla namaz ile Allah-u Teala'yı almamızı ve o vesileyle ...Allah'ın yardımını ...üzerimize celbetmemizi ...sağlamamızı ...istiyor. Musa Aleyhisselam ile Harun Aleyhisselam'ın ...gönderildikleri vazife ...sıradan bir vazife ...değildi. O zamanın şartları ...içerisinde ...dünyanın en ileri ...gelen hükümdarı en zorbaları, en zalimleri haddini en ileri derecede aşmış olanları idi. Çünkü Cenab-ı Allah onu tuğyan etmekle nitelendirmektedir. Onun taghi yani haddini aşan sınırını aşan bir kişi olmakla nitelendiriyor. Firavun da bildiğiniz gibi Mısır'a hakim olanların unvanıydı, Türk hükümdarlarının hakan olması gibi. Fakat buna rağmen Firavun'un Allah'ın önünde ileri süreceği herhangi bir mazeretinin kalmaması için Cenab-ı Allah Musa Aleyhisselam ile Harun Aleyhisselam'a Firavun'a yumuşak söz söylemelerini söylüyor yumuşak sözlerle ona davette bulunmalarını emrediyor. Duyan etmiş olan, haddi aşmış olan zorba ilahlık iddiasında bulunacak kadar ileri gitmiş bir pisine gerçekten çok dikkat çekici bir ifadedir. Yumuşak söz söylemelerini emrediyor. Olur ki böylelikle öğüt alır ve Allah'tan korkar diyor. Dolayısıyla bizim de bizim de bu manada davette üslup yakalamak isterken karşımızdakinin muhatabın yani nefsini harekete getirecek, onu içinde bulunduğu yanlışta ısrara yöneltecek, her türlü hareketten uzak kalmaya dikkat etmemiz lazım. Tekrar edelim. Geçen sefer de söylemiştik. Yumuşak söz söylemek demek davayı, davanın muhtevasını herhangi bir şekilde tıraşlamak, yontmak, ondan taviz vermek manasına değildir. Doğruyu tavizsiz bir şekilde ama karşıdakini ne en munis en sıcak, en çekici, en etkileyici gelecek şekilde ifade etmektir kısaca. Fakat Musa Aleyhisselam ile Harun Aleyhisselam'ın Firavun'a karşı gidip onu çağırmak noktasında bir endişeleri vardı. Kale رَبَّنَا اِنَّنَا نَخَافٍ اَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا اَوْ اَنْ يَطَعَ Dediler ki Rabbimiz gerçekten biz Firavun'un bize karşı muamelesinde aşırıya kaçmasından yahut bize haksızlık edip ...bize zulmedeceğinden de korkuyoruz diyorlar. Değerli kardeşlerim, buradan şöyle bir edep çıkartılabilir. İnsanlara bir şeyler öğretmek durumunda olanların... Muhataplarının yapabilecekleri itirazları Veya sorabilecekleri soruları Olabildiği kadar geniş bir göğüsle, geniş bir kalple Karşılamaları icap ediyor Çünkü Musa aleyhisselam ile Harun aleyhisselam Cenab-ı Allah'a bir endişelerini ifade ediyorlar Diğer taraftan Görevlerini hakkıyla yapabilmeleri için Karşılarına çıkabilecek ihtimalleri de hesaba katarak Bunu kendilerine böyle bir görevi veren Yüce Allah'a da arz ediyorlar ki Görevlerinde bir aksaklık olursa Acaba mazeretleri ne olabilecek Veya böyle bir aksaklıkla karşı karşıya kaldıkları takdirde Bu mazeretleri, bu sıkıntıyı veya bu engeli Nasıl aşabilecekler? Bunu öğrenmek için Cenab-ı Allah'a böyle bir ihtimalden bahsediyorlar. Diyorlar ki biz Firavun'un bize karşı haddi aşmasından, bizi dinlemeden üzerimize atılıp hücum etmesinden veya bizi dinlediği, dinlemesiyle birlikte derhal bizleri cezalandırmasından, bize onu davet etme fırsatını vermeyeceğinden korkuyoruz diyorlar. Sana, Allah, seni Allah'ın Allah hayır korkmayın niçin göreceğiz. Seni Allah'ın ve kutsal Ben sizinle beraberim, işitirim de, görürüm de. Demek ki insanlara Allah'ın dinini kutsal bir yerde göreceğiz. Seni tam manasıyla dayanıp güvenmesi, ona tevekkül etmesi, daveti dolayısıyla herhangi bir endişeye kapılmaması icap ediyor. Yani bu, bu açıdan gönlünün rahat olması gerekiyor. Niçin? Çünkü Cenab-ı Allah içimizi de dışımızı da Halimizi de, etrafımızı saran şartları da, hitabımızı da, muhatabımızı da gören, işiten ve bilendir. Bundan sonra Cenab-ı Allah onlara, Firavun'a hangi mesajla gideceklerini öğretiyor. Şu ocağın tıkırtısı beni rahatsız ediyor, dikkatimi dağıtıyor fâtiyahu onun yanına gidin. Fa kulâ inna rasûlâ rabbik. Onun yanına gidin ve deyin ki: Biz ikimiz de senin Rabbinin gönderdiği rasulleriz, elçileriz. Yani bizim bir vazifemiz var. Biz görevliyiz biz elçiyiz. Elçiye zeval olmaz. Senin bir itirazın bir diyeceğin varsa bize değil bizi elçi gönderene yap. Veya bize itiraz edersen aslında senin itirazın doğrudan doğruya bize değil bizi sana elçi gönderenedir. Bunu bil. Cenab-ı Allah bunu söylüyor onlara. Önce gidin diyor ve ilk söyleyeceğiniz söz bu olsun. Fe inna rasula rabbik. Yani önce ona bugünkü devletler arası protokolda bir görev mektubunuzu uzat. Siz benim görevliğimsiniz. Ben sizi Firavuna ben gönderdim. Dolayısıyla o bir tepki gösterecekse bana gösterecek ve bana göstermelidir. Size gösterirse, ifade yerindeyse hukuka aykırı hareket etmiş olur. Peki ne diyeceksiniz? Fe ersil ma'na beni İsrail. Bizim senden istediğimiz şu. Bizimle birlikte İsrail oğullarını gönder. Şimdi bu ne? Bir toplumu esaretten hürriyete çıkarma projesidir. Efendim Roma'nın esaretinden esirleri köleleri kurtarmak için bu özgürlükçü hareketleri yürütenlerin bir Spartak üşü var. Bilmem kimlerin kâvası vardır. Kürtler, kavmiyetçi Kürtler kâvayı bilmem neydi. Vesaire. Her bir kavmin veya toplumun veya ideolojinin Spartaküs'ü ön plana çıkartanlar bir zamanlar Marksistlerdi. Özgürlük savaşçısı. Program ne? Özgürlük nasıl gerçekleşir? Eğer Spartaküs'ün kendisi de müşrik olduğu için esirse ne yapacağız? Yabancı ideolojilerin esiri olur olsa Allah'tan başkasının esiridir. Burada Musa aleyhisselam ile Harun Aleyhisselam'ın başka yerde de bu mesaj veya bu muhteva tekrarlanıyor. Hatta bir yerde Musa Aleyhisselam ben size niçin geldim? En eddu ileyya ibadallah demek için geldim. Allah'ın kullarını bana geri teslim ediniz. Siz onları Allah'tan başkasına kulluk ettiriyorsunuz. Benim önderliğimde, benim liderliğimde, rehberliğimde onlar sadece Allah'ın kulları olmak suretiyle gerçek özgürlüğe kavuşacaklar. Burada hürriyetin ne demek olduğu da vurgulanıyor, açıklanmış oluyor. İsrailoğullarını bizimle beraber gönder. Biz ne yapacağız? Biz, bizim gibi onlara Allah'a kulluğun yolunu göstereceğiz. Yoksa Firavun'un esaretinden kurtarıp Musa ile Harun'un esaretine girmeyeceklerdi. Musa da Harun da kimi ilah ediniyor, kimi, kimi Rab biliyorlarsa, kimi mabud ediniyorlarsa, kime ibadet ediyor, kulluk ediyorlarsa, Firavun'un gasp ettiği Allah'ın kullarını onlar ...tekrar Allah'a kulluğa iade edeceklerdi. İşte İslam'ın savaşı budur. İşte İslam'ın asıl davası budur. Allah'ın... ...gasp edilmiş kullarını... ...tekrar... ...Allah'a kulluğa iade etmek suretiyle... ...gerçek özgürlüklerine, gerçek hürriyetlerine kavuşturmak. Bugün... Ve geçmişte bütün beşeri sistemler istisnasız olarak o sistemin başındakiler de dahil olmak üzere birbirlerinin ve hepsi birlikte şeytanın vesiridirler. Şeytana kulluk ediyorlar. Şeytanı mabud ediliyorlar. Farkında olsunlar veya olmasınlar. Bu işi bilerek isteyerek yapıyorlarsa zaten maazallah imandan eser yoktur orada. Çaresizlikten, mecburiyetten istemeyerek yapıyorlarsa imanlarını kurtarıyorlar. Ama bedenleri ve amelleriyle özgür değildirler. Onun için İslam evvela Ruhun, evvela akidenin, evvela inancın özgürleştirilmesi davasındadır. Bu dava büyük bir davadır. Peygamberlerin davasıdır. Peygamberler insanları Allah'a veya yaratılmışlara, daha doğrusu Allah'tan başkasına, yaratılmışlara, kulluktan kurtarıp yalnız ve yalnız Allah'a kul olmak için bunu sağlamak için gelirler ve davaları odur peygamberin izinden gidenler de aynı davanın yolcusudurlar aynı yolun yolcusudurlar nitekim Rib'i bin Amir Rüstem'e Sad bin Ebi Makkas'ın elçisi olarak gidiyor Savaş öncesi görüşmeler yapılıyor. O görüşmeler esnasında rüb bin Amir'e soruyoruz işte. Sizin davanız ne, neyi gidiyorsunuz, ne istiyorsunuz? Biz diyor, insanları dinlerin zulmünden kurtarıp İslam'ın adaletine, kullara kulluktan azat edip, Allah'a kul olmayan, dünyanın darlığından İslam'ın gelişliğine çıkarmak için geldik. Ne okuması vardı bu adam, ne yazması, ne tahsili, ne diploması, ne şusu ne busu. Fakat İslam'ı öyle net anlamış ki, mesajı öyle o kadar açık ve seçik almış ve öyle güzel iletiyor ki, Hala bize üstatlık ediyor o insanlar. O büyük şansı. Niçin? Çünkü Peygamber terbiyesi onları bu şekilde hem özgürleştirmiş hem onlara kendilerini tanımayı ve doğru bir şekilde tanıtmayı öğrenmişti. Kendisini tanıyamayan nasıl tanıtacak? Tanıtamazsın. Dinini biliyor, öyle öğretiyor. Diğer dinlerin, diğer inançların, diğer akidelerin zulmünden kurtarıp İslam'ın adaletine sokmak için geldik diyor. Bu söyle. Şimdi işte bu dava peygamberlerin davası. İnsanları Allah'tan başkalarına kulluk etmekten kurtarıp Sadece Allah'a kul etmeye çalışmak, mücadele etmek bu davadır. Günümüzde insanlar Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın dediği gibi maddenin ve tüketimin kölesi kulu olmuşlar. Ne diyor Peygamber Aleyhissalatu Vesselam? Ta'isa abdul dinar. Ta'isa abdul dirhem. ise abdul katif. Paranın pulun kölesi kahrolsun. Güzel elbisenin katife o zaman katife gibi ki, güzel elbiselerin en güzel şekliydi. Günümüze uyarlayın işte araba mı dersiniz, para pul mu dersiniz, kat yat mı dersiniz ne derseniz deyiniz ayıp kapıyı çıkarsınız. Veya bildiğimiz ve bilmediğimiz başka daha neler var. Belki bir yığın kulluk edilen şeyler de var. Biz bir elhamdülillah uzak olduğumuz için fazla bilmiyor olabiliriz. Netice itibariyle paranın, pulun, malın mülkül ve tüketimin kölesidir günümüz insanlığı. Onları bu esaretten, bu kölelikten kurtarmak da bizim ve bizim gibilerin vazifesidir. Böyle bir, böyle bir esaretten kurtarmak için çalışıp çabalamak bizim vazifemiz. Başarırız, başarmayız. Netice alırız, almayız. O ayrı bir konudur. Nuh Aleyhisselam aynı mücadeleyi verdi 950 yıl. Aynı mücadeleyi verdi. Gemiye kaç kişi bindiler? O. Bir iki tane oğlu ve gelinleri. Belki de var neden bir başka birkaç kişi daha. Toplasanız belki iki elin parmaklarını ya geçer ya geçmez. Geçmiştir. Netice Allah'ın elinde. Bildiğiniz bir rakam var. 50, 50, 60, 50, 60. Sağlam rivayetler mazbut mu? Tamam. Sorun değil. Yani olsun elli kişi. Her seneye bir kişi 950 kişi var. bir şey değil ki. hiçbir şey değil bir peygamber hiç 900yıl mücadele edecek 900 kişi iman edecek parasa kaldı ki o kadar da değil 10 seneye bir kişi bile düşmüyor 90 kişi kabul etse 70 kişi kabul et <gülüyor> ...netice bizim elimizde değil demek. Biz... ifadeinde ise iki şeye... ...odaklanacağız. Amelimizi salih... ...kabul edilebilir şekilde... ...yapmaya... ...ve bu yolla... ...Rabbimizin rızasını kazanmaya... ...netice... ...güzel verirse de güzel... ...daha çok memnun oluruz elbette. E vermese de onun elbette... ...bir iradesi, bir hikmeti, bir takdiri vardır... Onun için Müslüman'ın tarih boyunca vazifesi çok şereflidir. İşimiz, gücümüz, maişet kaynağımız, sosyal durumumuz, ekonomik durumumuz ne olursa olsun. Biz gerçekte aslında birer özgürlük savaşçısıyız. Tıpkı peygamberler gibi. فَأَرْسِلْمَانَا بَنِيْسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمْ Bütün beşeri sistemler, kafir nizamlar, beşeriyetin sırtında bir azap kanıçısıdır. Devamlı şaklayıp duruyor. Ve insanlar bunun farkına varmıyor. Niye? Çünkü kanıksıyorlar. Ruhun öyle bir cilvesi de var. Nasıl ki beden, işte ağır işlerde çalışa çalışa çalışa çalışa eliniz bir noktadan itibaren nasıllaşıyor ve orası duyarsızlaşıyorsa bu da bir noktadan itibaren küfrün ve zulmün ruha verdiği azaba karşı duyarsızlaşmaya başlıyor. Onu o duyarsızlık tabakasını kaldıracak ve tekrar ruhunun çektiği azabın mahiyetini kavramasına farkına varmasına yardımcı olacak imkan ve çağrı muhteva peygamberlerin çağrısıdır peygamberlerin davetidir müminler ve özellikle de müminlerin alimleri peygamber mirasçılarıdır. Dolayısıyla her mümin karşı karşıya kaldığı, bulunduğu vazifenin ne kadar muazzam, ne kadar şerefli, ne kadar muhteşem olduğunu bilmeli ve kendisini bu muazzam vazifenin ihtişamına göre hazırlayabilmelidir. peygamber vazifesi. İnsanlık bugün farkında olmadığı halde, keşke farkına varsalar. İnim inim esarette. Öyle bir ifade ise globalizm dedikleri bir sistem kurulmuş ki insanların omuzlarına çöreklenmiş Ondan sonra o çöreklendiği insanlığa ifadeinde ise bir görmüş bir karikatürde görmüştüm de onu anlatmaya çalışıyorum. Elinde havucu adamın önüne uzatıyor. O omuzunda ya. Adam da o havucu tutmak istedikçe o sırtındaki o kocaman kapitalisti taşıyıp götürüyor. Taşıyıp götürüyor ve bir türlü onu elde edemiyorlar, ona kavuşamıyorlar. İşte günümüz emperyalizmi budur. Dünyanın birkaç ailesi bütün beşeriyetin sırtına çöreklenmiş, her ne üretiyorlarsa onları o tüket, onları tüketmeye mecbur ediyorlar, yiyeceğinden, giyeceğine. ...cep telefonundan bilgisayarına... ...her bir şeyle kadar. Artık... ...eventime söyleyeyim... ...Türkiye'de veya bilmem nerede... Kendimiz, ...kendi markamız yok... ...öyle bir şey artık. Dünyada her bir şeyde... ...birkaç tane marka kaldı neredeyse. Öbürleri ufak tefek şey işler. Bu budur. Elbise de öyle, arabada öyle... ...bilgisayar da öyle... Cep telefonları da öyle, şunda öyle, bunda böyle. Öyle ki artık günümüz tüketim dünyasında uluslararası belli bir tüketimi sağlayacak veya belli bir satışı pazarı elde edecek kadar bir marka gücün olmazsa sen yaşayamazsın. Bağımsız olarak yaşayamazsın. Yani günümüzün dünyasına egemen olan din Hadsiz, hesapsız, şuursuz, kendisini ne biçim esir aldığını bilmeden tüketme dinidir. Tüketim dinidir. Tüketim cehennemidir. Biz evvela kendimizi bu manada özgürleştirmesini bilmeli. İkinci olarak da insanlığa içinde bulundukları sefaletten onları haberdar etmeliyiz. İsrailoğullarını bizimle birlikte gönder ve ve la tu'azzibru. Eğer onlara da işkence etme, onlara azap etme. Eğer bir sistem batılsa o sistem elinin altındakilere nimet değil azaptır. Onları azaplandırarak elinin içinde tutabilir. Başka türlü Olmaz Hiçbir zaman Tüketiciye Efendime söyleyeyim o malı tüketmeye Veya uzun boylu Kullanmaya Fırsat vermeyecek şekilde bir üretimde Bulunur Hatırlıyorum ilk buzdolapları Çokumuzun evinde Veya bizim emsalimiz Veya babalarımızın evinde 20 yıl kullanıldı, 30 yıl kullanıldı. Hiçbir şey de olmadı. Olmuyordu. Şimdi uluslararası yasalara göre belki daha sonra değişir. Bu gibi tüketim eşyaların yedek parçaları 10 yıllık bir süre içerisinde bulundurulur. Daha fazla böyle bir mecburiyeti yok. Fabrikanın veya üreten firmanın neredeyse. Niçin? Alacaksınız, tüketeceksiniz. Geçen bir vesileyle bir başka yerde zikriptim. Öğrenciliğimde hatırlıyorum. Çoğu kimse, vay be, bu adam bizim ne kadar iyiliğimizi düşünüyor diye anlamışlardı belki. Ve bir koç diyordu ki o zaman, Efendim, memurlarımız buzdolabı alamıyor. Çamaşır makinesi alamıyor. Dolayısıyla onların maaşlarını buz dolabı, çamaşır makinesi alacak kadar yüksek bir düzeye getirmemiz lazım. Şimdi bu adam ama çoğu kimse bunu anlayamaz. Zannediyor ki ben bir koç bizi düşünüyorum ben, yani bunlar bir kısmında böyle zannedti, maaşımız yükselsin istiyoruz. Baksanıza ben bir koç bile içi acımız bizim maaşlarımızın azlığından yakınıyor diyecek hale geldiler. Ve bir koç onun için istemiyor ki. Sana biraz para verirsin, sen de o biraz parayı gideceksin. Ona veres. O mucit istiyor. Derdi odur. Şey bu. Tüketecek. Senin tüketimi alıştıracaksın. O o, o çarkaza zaten girdin. Bir bir daha iflah olmaz. Bit. Mesajın devamında sadece İsrail oğulları için biz gelmedik diyorlar. قَدْ جِئنَاكَ بِآيَتِمْ Rabbik, رَبِّكِ Biz sana Rabbinden apaçık bir ayet ile geldik. Belge ile, mucize ile geldik. Bu belge, bu mucize bizim, senin bizim Allah tarafından gönderilmiş bir elçi olduğumuzu anlaman amaçlanmış. Bu sağlanıyor. Belge bunu ispatlıyor. Bizim sana Allah'ın gönderdiği elçisi olduğumuzu gösteriyor. O mektubumuzun sahte olmadığını size getirdiğim sana getirdiğimiz risaletin sahte olmadığını hakikatin kendisi Allah tarafından gönderilmiş bir risalet olduğunu gösteriyor. Ve selamu ala men ittebaal huda. Ve selam Hidayete tabi olanların üzerinedir. Sen de eğer hidayete tabi olursan artık sen de selamete erersin, kurtulursun. Dünyanın darlığından da kurtulursun, ahiretin darlığından, azabından da selamete kavuşursun. Selam öyle bir şey. Selam Allah'ın da adıdır, esselam. Ama bu selama layık olmak için hidayete tabi olmak şartı var. Onun için Müslüman, kafir olduğunu bildiği kimseye kendisi selam vermez. Asıl olan budur. İslam alimleri arasında istisnai bazı görüşlüler ortaya atmış olanlar var. O ayrı bir konu. Meselemiz selam ile alakalı fıkhi bilgi vermek olmadığından dolayı onu şey etmiyoruz. Hidayete tabi olanlara selam olsun diyor. Peki hidayet ne? Hidayet doğru yol demek. Hedefe ulaştıran doğru yola hidayet denir. O doğru yolu gösteren kişi de hadidir. Yani hedefe götüren doğru yolu gösteren kişiye de hadi denir. İşte bütün peygamberler bu manada insanları hidayete ileten kimselerdir. Onların hidayetlerini bilerek onların yollarını başkalarına gösteren de o yolun diğer yolcularıdır. Selamın zıttı ne? Azap. Esenliğe kurtu, eselliya kavuşmanın zıttı, esen olamamak, azaba uğramak. Diyor ki: İnna kad uhiye ileyena en el ala men kezzeb ve tevalla. Şüphesiz bize şur yolundu. Muhakkak azap Yalanlayan ve arkasını dönüp gidenedir. Şimdi hidayet insanı karanlıktan çıkartan bir nur olduğuna göre. Hidayet ile karşı karşıya kalanın yapması gereken ne? Karanlıktan kurtulmak için bu aydınlığa koşmak ona yönelmektir. Eğer böyle yapmazsan diyorlar ey firavun sen bizi yalanlamış olacaksın. Arkanı dönüp gitmiş olacaksın. O zaman da azap senin yakanı bırakmayacak. Senin yakanı bırakmayacak. Senin üzerine gelecek. Bize vah yolundu ki. İnna, Kuduhiye eline. Şüphesiz bize vahiy oldu ki, anna, Gəzab, alma, kəzib, vətvlə. Yalanlayıp, arkasını dönüp gidenlerin üzerine olacaktır. Bize bu vahiy olundu. Ayetimiz var, mucizemiz var, delilimiz var ve biz sana bir maksatla bir davayla geldik. İsrail oğullarının Musa Aleyhisselam ile Harun Aleyhisselam'ın emrine verilmesi yani onlarla birlikte serbest bırakılması Firavun nizamının tepe taklak olması demektir. Günümüzde de öyle. İnsanlar ideolojilerin esaretinden kurtulursa, insanlar bugün tüketimin esaretinden kurtulursa, insanlar la ilahe illallah'ın hakikatinin ne anlama geldiğini bilirlerse ve hayatlarında madem biz Allah'ın önünde sadece secde ederiz, hayatımızın her türlü ayrıntısını, her türlü alakasını, her türlü ilişkisini de o hidayet çerçevesinde şekillendireceğiz diyecek olurlarsa ve buna karar verirlerse nasıl ki bu kararı veren kişi tek başına olduğu takdirde böyle bir esaretten kendisini kurtarıp Allah'ın emri altında gerçek hürriyete sahip oluyorsa toplumlar, aileler, kafileler, kabileler, milletler, devletler, ümmetler de buna karar verdikleri vakit şu ideolojilerin, şu beşeri batıl rejimlerin, dinlerin zulmünden ne olmuş olacaklardır? Kurtularak gerçek hürriyete kavuşmuş olacaklardır. Beşeriyet evvela İslam'ın dışında hiçbir şekilde hürriyete kavuşamayacağını anlamak ve idrak etmek durumundadır. Bu idraki beşeriyete ulaştırmak da bizim sorumluluğumuzdur. Onun için beşeriyetin esaret noktalarını da iyi tespit etmemiz lazım. Beşeriyetin zihinlerini, kalplerini esaret altına alan, zincirleyen düşünceleri, ideolojileri... Bilmek ve bunların beşeriyete ne kadar zulmettiklerini ve beşeriyete nasıl bir fatura ödettiklerini de onlara anlatmamız icap ediyor. Müslüman oldukları takdirde neler kazanabileceklerini öğretmemiz icap ediyor. Dünyaya egemen olan kafir rejimler İslam'ın kendi emirleri altındaki esaretleri altındaki insanlara neler vereceğini biliyorlar. Çok iyi bildikleri için İslam'ın en çirkin ve en kötü şekliyle tanınması ve temsil edilmesi için de özel olarak gayret harcıyorlar. Bizim maalesef cahil dostlarımız da bu değirmene su taşıyorlar. Bu ciddi bir sıkıntıdır. Büyük bir sıkıntıdır. Batı İslam'dan korkuyor. Ciddi manada korkuyor. İslam'dan en çok korktuğu nokta ise de İslam'ın kendi evlatları arasında yayılmasını görmesin. Bunu önlemek için de İslam'ın yüzünü, şeklini onların gözünde karartmak için İslam'ı terörizmle eşleştiriyor. Ve bunun için de ne lazımsa, nasıl tezgahlar hazırlamak, nasıl çoraplar örmek icap ediyorsa onlar da hazırlayıp örmekten geri kalmıyor. Ve dediğim gibi cahil dostlarımız da maalesef bu değirmene su taşıyor o halde durum ne olursa olsun kafirlerin hileleri tuzakları şeytanın hileleri ve tuzakları bize ne kadar güçlü görünürse görünsün, bunu gözümüzde büyüterek bundan yılmak gibi bir gaflete düşmeyelim çünkü inneke ideş şeytani kâne da'ife şeytanın hile tuzağı Hilesi, tuzağı, planları, programları vesairesi, projeleri pek zayıf, pek güçsüzdür. Onların yaptıkları bir örümcek ağıdır. İnne evhenel buyuti lebeytül ankebut. Ve şüphesiz yuvaların en güçsüzi, en zayıfı, en gevşeyi örümcek yuvasıdır. Onlardan korkmaya gerek Yok. Firavun rububiyet iddiasındaydı tıpkı açıkça söylemeseler bile bu materyalist ve tanrı tanımaz rejimler sistemler biz sizin rububiyet nizamınızız demeseler bile değişen bir şey yok Firavun Açık açık ben sizin Rabbinizim deyip şimdikilere göre biraz daha mertlik gösteriyordu yani. Şimdikilerin, şimdiki rejimlerin sahtekarlıkları daha büyük. Bir rububiyet düzeni olduklarını, Allah'ın insanları kendisine kul etmeyi esas alan İslam'a, Allah'ın uluhiyetine, taabbude ona itaate aykırı rejimler olduklarını doğrudan söylemiyorlar. Ama ne diyorlar? Dinin zamanı geçti diyorlar. Dine gerek yok. Veya efendim biz zaten dine saygılıyız. Bütün dinlerle bizim aramızda aynı mesafe var. Lan din sizin kendisiyle aranıza mesafe kurmanızı kabul etmiyor ki. Din ile kendisi arasında mesafe olan dinli değildir. Biz din ile, İslam ile yani, İç içe olmak üzere Allah'a ahd ettik. Her halimizi, her sekanatımızı la ilahe illallah şiarının çerçevesi içerisinde ortaya koymakla Allah'a kul olduğumuzu da böylelikle ispatlamak üzere Allah'la ahitleştik. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'dur. Biz Resulullah'ın getirdiği şeriat dışında Resulullah'ın getirdiği nizam dışında, Resulullah'ın getirdiği akide dışında, Resulullah'ın getirdiği şeriat dışında, hiçbir dini, hiçbir nizamı, hiçbir akideyi, hiçbir anlayışı ve değer sistemini kabul etmemek üzere, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek, ahdetmiş, ahitleşmiş bulunur. Çünkü gerçek özgürlük marşının ve sloganının, kelime-i tevhid olduğuna bütün kalbimizle iman ediyoruz. Aksi takdirde firavunlar bizim Rabbimiz olur ve firavunların rububiyet iddiasının esiri oluruz. Onun için firavun hayret ediyor Musa aleyhisselam Harun aleyhisselamın bu çağrısına. Ne demek istiyorsunuz ya siz benim nizamımı mı yıkmaya geldiniz? Benden İsrail oğulları istiyorsunuz? Oysa ben Onların ensesinde istediğim gibi boza pişiriyorum. İstediğim sene onların çocuklarını öldürüyorum. İstediklerini sah bırakıyorum. Onları hizmetimde istediğim gibi kullanıyorum. Ecdadıma ve bana piramitler inşa ettiriyorum. Yapacak bir şey yok. Piramit yapsınlar. Ne işe yarıyor? Ne işe yarıyor? Zulmün abidesidir onlar. Ve beşeriyet bugün her şeyiyle bu manada kurumlarıyla yine tıpkı firavunun piramitleri gibi bugünkü batıl ve materyalist medeniyetin efendim teknolojik gücü de teknolojik gücü de aynen o piramitler gibi beşeriyetin esaretinin farklı göstergeleridir. Abideleridir ubudiyetin Allah'tan başkasına ubudiyetin abideleridir onlar. Kalefemen rabbukume ya Musa. Diye hemen soru veriyor. Ya ne demek? Ben sizin Rabbinizim ve sizin sisteminizi ben koydum. Sen geldin ey Musa ve Harun benim kurduğum rububiyet düzenime muhalefet etmek istiyorsun. İsrail okullarını bana ubudiyetin sınırları dışına çıkarmak istiyorsun. Peki Benden başka kim var ki? Söyle bakayım diyor. Ey Musa. Senin ve Harun'un Rabbi kim? Femen Rabbukumâ ya Musa. İkinizin Rabbi kim ki? Siz ona çağırıyorsunuz. Kâle Rabbunellezî e'atâ kulle şeyin halkahû füm bâdâ. Meselenin anahtarı bu. Dediler ki Rabbimiz odur ki her şeyi yaratandır. Her şeye hılkatini veren, sonra da ona hidayetini, doğru yolunu gösterendir. Mantık belli. Kur'an-ı Kerim'in tamamında bu konuda aynı mantığı buluyorsunuz. Ancak yaratan mağbud olur. Hiçbir şey yaratamayan kesinlikle uluhiyet iddiasında bulunamaz uluhiyet konumunda kendisini göremez ve göstermez. Yarattıysan hakkındır. Yarattığın varsa göster. Uluhiyet iddiasında bulun o yarattıkların üzerinde. Yarattığın yoksa hangi yüzle, hangi hakla, hangi selahiyetle onun üzerinde rububiyet ve uluhiyet hakkı taslayacaksın. Böyle şey olmaz. İşte o diyor ki ben kim kimdir sizin Rabbiniz? Ha, bizim Rabbimiz bu. Asıl sen ne hakla rububiyet iddiasında bulunuyorsun ey Firavun diyorlar. Sen bir şey yaratamıyorsun ki. Yaratam, yaratabilmiş değilsin ki. Kainatta Allah'tan başka yaratıcı mı var? Kainatta Allah'tan başka kimin yarattığı bir parça var bir cüz var. Bir bölüm var, bir kısım var. Bir sivrisinek kanadı kadar var. Yok. Hac suresinde dediği gibi şüphesiz sizin Allah'tan başka ibadet ettiğiniz Rabler, Mahmudlar bir araya gelseler dahi bir sinek bile yaratamazlar. Hatta o sinek onlardan bir şey kapıp götürecek olsa onu o sineğin elinden kurtaramazlar. Allahu bak. O sineğin arkasından giden de zayıftır. Sinekten kendisi bir şeyler almış ya, onu kurtarmaya çalışan da zayıftır. Takip edilen sinek de zaten zayıftır. Çünkü hepsi mahluktur. Evet, kısa bir fasıladan sonra devam ederiz inşallah.